El Fuege Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Açık Radyo'nun 51. yayın dönemine başlamış bulunmaktayız. Hatta bir haftayı... E Aşağı yukarı tamamlamak üzereyiz. Bugün Cumartesi 16 Mayıs 2020 Cumartesi ve korona karantinaları hala devam ediyor. Neyse ki gün geçtikçe iyiye gidiyor diye umut ediyoruz. Ama unutmayalım ki tarihteki en büyük darbeler insanların kendilerini en güvenli hissettikleri, kendilerine güvenlerinin en yüksek olduğu zamanlarda olmuştur. O yüzden aman e, rehavete kapılmayalım. En çok da temkinli olmamız gereken... Dönem bu dönem sanırım. Hazır kontrol altına alınmaya başlamışken biz tedbirlerimize devam edelim ki bugünleri bir an önce geride bırakmış olalım. Sağlıklı günlere kavuşalım. Bu süre zarfında korona karantinası süresi içerisinde Açık Radyo 25. yılını doldurmaya devam ediyor. 50. yayın dönemini tamamlayıp 51. yayın dönemine geçmiş bulunuyoruz. Lakin karantina günleri sebebiyle e, her zaman yapılan e, dinleyici destek haftası bu sene biraz daha farklı yapıldı. Ama bizlere her zaman destek olmaya devam edebilirsiniz. Açık Radyo'nun web sayfasından ilgili linklere tıklayarak çok basit bir şekilde dilediğiniz bir programa destekçi olabilirsiniz. Hiçbir program öksüz kalmasın. Hiçbir programın boynu bükük kalmasın diye umut ediyoruz. Desteklerinizi Esirgemediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Hem maddi hem de manevi destekleriniz bizim için her zaman önemli. O yüzden bizlere ulaşmak isterseniz Açık Radyo'nun web sitesinden zaten mail yoluyla her zaman ulaşabiliyorsunuz. Ama programa ulaşmak isterseniz de Facebook'ta El Fuege sayfasından ya da Instagram'da yine El Fuege hesabından bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bu arada El de birinci yılını doldurmuş bulunuyoruz. 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Açık Radyo için çok küçük bir zaman olabilir. Keza hemen bizden sonra yayınlanan sevgili Cemal Ünlü'nün Sadak Nüvis programı gibi radyonun kuruluşundan beri 25. E, yılını süren programlarımız var. Bunların yanında Elfo Ece aslında bir yıllık çok e, genç bir e, yaşa sahip ama ne mutlu ki Açık Radyo ailesindeyiz. Kainatın tüm seslerine ve renklerine açık olan bu radyo frekansında biz de kainatın tüm tangolarına açık olan bir program yapmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Evet bugünkü programa yani yeni yayın, yayın döneminin ilk programına Valste Invierno'dan Invierno ile başladık solo tangoya ait bir besteydi daha doğrusu solo tangonun kemancısı Alexander Rizanov'a ait bir valsti bu bununla başlamamızın sebebi de onların yani solo tangonun son zamanlarda yine karantina günlerinde buna çektikleri sevimli klip oldu. Ben yeni gördüm karantina günlerinde her orkestra elemanının bu dörtlünün her üyesinin evlerinde nasıl vakit geçirdiğine dair bir takım böyle görüntülerle birleştirerek klip yapmışlar bu parçaya. Dolayısıyla son dönemde yine karantina günlerinde gündeme gelmiş oldu. O yüzden de bu parçayla başlamak istedim. Şimdi yine karantina günlerinin üretimi olan ve bizde karantina günlerinden yaptığımız yayınlarda sürekli yer verdiğimiz bir e, seriden bir selamla programı hemen devam edelim e, Pablo Vajen'in genç piyanistlerden yeni dönem tango piyanistlerinden Pablo Vajen'in başlattığı bir seriydi bu Pablo evinde piyanosuyla kaydediyor ve solist arkadaşı da bulunduğu yerde e, bulunduğu iptidai şartlarda e, şarkıyı söyleyerek kayıt yapıyorlar ve e, mesafeyle tango diye bir seri başlattılar bugün Bunların arasından Hernan Kukuz alakalı, Hernan Castillo ile Castillo'dan dinleyeceğiz. Pablo ve Hernan seslendirecekler. Vendras Alguna Vez si supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supiera que estoy triste mientras ríe. la muerte sabien la verdad Vendras alguna vez dinledik. Pablo Valle piyanoda ve Hernán Cucuza Castillo seslendirdi vokalde. 1938 yılına ait bir tangoydu. Müziği Alfredo Malerba'ya, sözleri ise Luis Cesar Amadori'ye ait bir tangoydu. Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente. Onca onlarca insan arasında yalnız olduğumu bilseydin sözleriyle başlıyordu. Yalan da olsa bana geri geleceğini söyle sözleriyle de bir e, özlemi dile getiren bir tangoydu bu. Yine karantina günlerinde yapılmış karantina günlerinin tango üretimlerinden bir tanesiyle Arjantin'den size selamları ilettik ve parçanın sonunda da evde kalmaya devam edin mesajını da bize iletmiş oldu. Kukuza. Son programda Kodars'taki e, bahsettiğimiz Leo'dan e, ve Karel'den onların müziklerinden biraz bahsetmiştik. Ve en son oradaki e, piyano hocası olan şu anda piyano hocası olan Wim'den de söz etmiştik ki de bir dönem Seksetokan Jengi'nin piyanisti e, olarak zaten Seksetokan Jengi'yle birlikte de çalmıştı. Wim'in e, tangoyla Buluşma hikayesi espriliydi sanırım. Geçen programda ona yer vermiştik. Ee, ve ondan bir solo eser dinlemiştik. Ama o çok dinamik ve çok tango tadındaydı. Halbuki e, Wim e, dünya şekeri, dünya sempati bir insan. E, ve o ince ruhunu ve o piyanistik müzisyenlik tuşesini bence en güzel milonga kamperalarda ortaya çıkartıyor. Şimdi Vim'den yine kendi vestesi olan bir yavaş milonga dinleyeceğiz. Al Floreser Evet, Al Floreser'i dinledik. Wim Warman'dan 2004 yılında çıkardığı "Cuando La Luz Aparece" adlı solo piyano albümünde yer alıyordu. Al Floreser bir Wim Warman bestesiydi. Wim Warman pop müziği departmanında Hammond Ork eğitimi almış aslında. Ee, bir o kadar da başarılı bir Latin caz müzisyeni ama gönlü bir yerden sonra tangoya kaymış ve e, tango departmanında piyano hocalığını devam ettiriyor ama aynı zamanda kendi solo çalışmalarını da yapmaya devam ediyor sevgililerim buradan da selamlarımızı iletmiş olalım eğer bizi duyarsa. Yine aynı okulda bu sefer bandoniyon departmanının başında bandoniyon ...bölümünün başında... ...Victor Hugo Vigena var... Bandoneon bir tango okunun olmazsa olmazı... ...tangoya büyülü sesini veren... ...o e, kara kutu... ...o çalgı... ...ve dolayısıyla da bir tango departmanının... ...en önemli enstrümanı oluyor aslında... ...ve bunun başında da... ...dünya çapında e, artık... ...ün kazanmış olan... ...ve günümüz e, en önemli... ...viktiyözlerinden bir, bir tanesi olan... ...sevgili Victor Hugo Vigena var... E, ...Victor Hugo... Arjantin doğumlu ama Paris'te yaşayan e, Arjantinli müzisyenlerden bir tanesi. Şimdi dinleyeceğimiz müzikte onun yine Arjantinli bir arkadaşıyla birlikte Paris'te e, kurduğu quintetten. E, Paris menşeli olan Quinteto El Despues bandenion, keman, piyano, kontrabass ve gitardan oluşan tipik bir e, tango Beşlisi. 2004 yılında iki Arjantinli müzisyen yani bandoneonist Victor Hugo ve gitarist Alejandro Schwarz tarafından kurulan grup. Yeni tango bestelerini icra etmek üzere yola çıkıyorlar. Daha modern ve yeni kompozisyonlara ağırlık vermek üzere e, yola çıkıyorlar. El Despues bundan sonra yani e, daha sonra sonrasında anlamına geliyor. Ve aslında tangoyu daimi bir oluş yeniden doğuş olarak tanımlayan grup... İlk albümleri Reunion yani yeniden bir araya gelişle de iki Arjantinli müzisyenin Paris'te yeniden bir araya gelerek tangoyu yeniden ve bundan sonra da var edeceklerine dair bir e, ima içeriyor olabilir. E, Quinteto El Despues grubun adı ilk albümlerinin adı da Reunion. Şimdi dinleyeceğimiz e, Un Tren A Jose Paz ise Como Un Tren adlı ikinci albümlerinden bir parça. E, bu parça bir kaçış ve kovalayışı tarif eden bir füg yapısında. Bunun da e, Arjantin-Paris arasındaki bir kaçış ve kovalamacı hikayesine e, atıf Programın ilerleyen dakikalarında buna dair hikayeleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Quinta El Despois'ten dinliyoruz. Un Tren A Jose Paz ve parçanın ortalarında da Victor Hugo Vijena'nın bandoneon solusunu da duymuş olacağız. <Gülüyor> Trena Jose Paz'ı dinledik. Quinteto El Despues seslendirdi. Bir Alejandro Schwartz bestesiydi. El Despues iki Arjantinli müzisyenin, Victor Hugo ve Alejandro Schwartz'ın Paris'te tekrar bir araya gelip kurdukları ve özellikle de yeni tango eserlerini seslendirmek üzere kurdukları bir tango beşlisiydi. Dinlediğimiz eserde Trena Jose Paz Alejandro varsın bir bestesiydi Füg yapısındaydı demiştik. Füg yapısı bir müzik fikrinin, bir müzik parçacığının bir enstrüman tarafından başlatılıp daha sonra diğer başka bir enstrüman tarafından aynen devralınması esnasında ilk başlayan enstrümanın yeni bir müzik fikrine devam etmesiyle kurulan bir zincir gibi aslında ve her enstrüman sırayla devreye giriyorlar. Bir melodiyi elden ele enstrümandan enstrümana teslim ediyorlar ve o enstrümana o melodi teslim ettiklerinde yeni bir melodiye geçmiş oluyorlar ve böylelikle bu örgü kurulmuş oluyordu. Böyle bir yapıya sahipti. Füg yapısı. Aynı zamanda Arjantinlilerinde devamlılığının bir yerde ilkesi gibi oldu. Tango tarihinde bu anlayış. İlk doğuş itibariyle memleketinden ayrılıp Arjantin'e göç edenlerin müziğiydi. Aslında tango bir yerde. Daha sonra kendi memleketlerine özlemlerini yani bizim tabirimizle sıla hasretlerini dile getiren tango. Sonrasında memleketinden sürgün edilen Buenos Aires'lilerin yani Portenio'ların kendi topraklarına olan özlemlerini de ifade etmekte her daim bir araç olmuş. Ve bu noktada Paris, Tango'nun daima sığındığı baba evi, doğduğu Buenos Aires limanından sonra ona kapılarını daima açarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ikinci bir sığınma limanı, bir sığınak gibi olmuş. Tango tarihinde her daim. Tango'dan memleketinden sürgün edilenlerin iltica ettiği yeni bir kapı olarak Paris adeta Tango'nun ikinci evi haline gelmiş. Bugün Biraz da bu sürgünden doğan yeni tangonun izlerini sürüyoruz işte bu şekilde. Az önce dinlediğimiz grubun kurucularından ve günümüz genç bandoneon virtüözlerinden olan Victor Hugo Vigena da Buenos Aires'ten Paris'e yerleşip kariyerini Avrupa'da sürdüren müzisyenlerden. Tıpkı yıllar önce bir başka usta bandoneonistin yaptığı gibi. Victor Hugo'dan önce Paris'e yerleşip Avrupa'da yetişen birçok bandoneonistin de hocalığını yapan ve tango tarihine adını şimdiden yazdırmış olan Juan José Monsalini'den bahsediyoruz. 29 Kasım 1943 doğumlu olan Juan José, müziğe meraklı olan esnaf bir ailede dünyaya gelir. Bandoneon çalan dedesi ve babası ona Arjantin müziğinin geleneklerini öğretmişlerdir. 8 yaşına geldiğinde kendi kendine bandoneon çalmayı öğrendi ve müziği daha çok sokakta kendi kendine otodidaktik bir şekilde öğrenen bir müzisyen olmuştu Juan Jose. 13 yaşına geldiğinde balo salonlarında çalan büyük orkestraların elemanlarından biri olmuştu. İlk ödülünü 1961 yılında Arjantin Televizyonu'nun düzenlediği bir yarışmada kazanmış. 17 yaşına geldiğinde ise artık profesyonel bir müzisyen olmuştu. O dönemdeki birçok arkadaşı gibi rock müziğe eğilmek yerine o geleneksel müziğe adadı kendini ve hayatını. 1976 yılına kadar yaşadığı Arjantin'de Jose Paso, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla, Oswaldo Buclieze, Susana Rinaldi... Edmundo Rivero ve Horacio Salgan gibi birçok ünlü müzisyenle icracı, besteci ve aranjör olarak çalıştı ve çok sayıda kayıt yaptı. Daniel Binelli ile birlikte ilk grubu Quinteto Gardia Nueva'yı kurarak avantgarde tango dünyasında hatırı sayılır bir etki yarattı Juan José Mosalini. Bu grup iki bandoneon, elektrik gitar, elektrik bas ve davuldan oluşuyordu. Tango de Vanguardia adlı bir albümleri de bulunuyordu 1966, 76 yıllarında Arjantin'de. Ama 1976 yılında malum Arjantin'deki darbeden sonra bu politik hareketlilikten sonra 1977 yılında Paris'e yerleşen sanatçı burada kendi gibi... Arjantin'den gelen arkadaşları ile Tiempo Argentino adlı grubu kurdu ve 1979 yılında Tango Rojo adlı albümlerini yayınladılar. Piyano ve aranjmanlarda daha ileride birçok çalışmayı birlikte imza atacakları kader arkadaşı Gustavo Beytelman vardı. Mussolini uzun yıllar kendine ait Trottodire de Buenos Aires adlı gece kulübünde çalışmıştı Paris'teyken. 1983'te Arjantin'e tekrar geri döndü. Ancak orada da aradığını bulamamış olmalı ki tekrar e, Paris'e dönerek hayatını hala burada sürdürüyor. Burada yaptığı birçok müzikal projenin yanı sıra uzun yıllar birlikte tango tarihine iz bırakacağı dostları Beytelman ve kontrubasçı Patris Karatini ile birlikte yaptıkları bir kayıtla devam edeceğiz şimdi. Daha çok modern tango seslendiren üçlünün az sayıdaki klasik tango kayıtlarından birini, dünyanın en bilindik tangolarından olan El Çoklo yorumlarını dinleyeceğiz şimdi. 1998 yılında çıkardıkları La Bordono albümlerinden, Mosarini, Beytelman ve Garatini üçlüsünden dinliyoruz. El Çoklo. <Gülüyor> Çok loyu dinledik. Bandanın Juan Jose Mussolini, piyanoda Gustavo Beytelman ve kontrabasta Patrice Caratini vardı. Carlos Díaz Disarli repertuarının yegane bandoneon solusu olan El Çoklo'daki bandoneon varyasyonunu da bu aranjmanın içine dahil etmişler ve Juanoso Mussolini tabii ki tüm virtüözitesini de burada ortaya koymuş. 1998 yılına ait bir kayıttı. La Bordona albümünden dinledik El Çoklo'yu ama 1980'li yılların başından itibaren albüm yapmaya ve üretmeye devam ediyordu bu üçlü ve 20 yılı aşkın bir süre boyunca Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde turnelere çıktılar ve özellikle de modern tango'nun gelişmesinde çok etkili rol oynadılar çünkü her biri hem kendi enstrümanlarında virtüöz hem de her biri aynı zamanda birer bestici ve aranjördü. Dolayısıyla modern tangoya, avantgarde tangoya büyük katkı sağladılar. Birçoğumuzun tangoyu, belki o klasik tangodan ibaret zannettiğimiz dünyasının genişlemesinde modern müziğe, caz müziğiyle, avantgarde müzikle iç içe geçmesini sağlayan önemli gruplardan bir tanesiydi bu trio. Juan Jose Monsalini 2004 yılında Ankara Müzik Festivali için ülkemize de geliyor ve burada e, Gürçin Yılmaz'ın kendisiyle yaptığı bir e, röportaj var. Milliyet gazetesinde e, onun bir e, ekinde, popüler kültür ekinde yayınlanmış bir röportaj. Buradan birkaç alıntıyla e, Juan Jose tangoya dair bir takım tespitlerini sizinle paylaşmak istiyorum. E, yazının başlığı Popla Son Tango. E, Asıl tabi oradaki odak noktası o dönem dediğimiz gibi 2000'lerin başında gelişen elektronik pop müzikle tangonun iç içe geçmesine dair üstadın e, Mosalini'nin fikirlerini almak tabi ki röportajın asıl amacı. Şöyle diyorlar. Tango ve elektronik müziğin müziği birleştirelim iyi satar diyorlar ancak bunlar balondur ve söner. Tango Arjantin'de bir zamanlar o, den, o denli etkili bir müzik diki bir darbe olduğunda ilk ihraç edilenler tango müzisyenleriydi. Ancak Tüm engelleri kendisini yeni, yenileyerek aşan tangonun mücadele etmesi gereken şey artık askeri yönetimler değil popüler kültür. Juanazo Mosalini zamanında ülkesini terk etmek zorunda kalmış tangonun önemli temsilcilerinden. Ankara Müzik Festivali için ülkemize gelen Mosalini ile tangonun hali üzerine söyleştik diye başlıyor söyleşi Gülçim Yılmaz'ın yaptığı bu söyleşi. Popüler müzik bir hortum gibi önüne çıkan her şeyi kendisine katarken tangoyu da gözden kaçırmadı. Epeydir video kliplerde tango figürleri görülüyor. Kulüp parçalarında bandoneon sesleri duyuyoruz. Popüler kültür tangoyu tutkulu bir şey anlatmanın en kestirme yolu olarak algılıyor. Halkın en düşük kesiminden çıkmış ve kitleleri peşinden sürüklemiş olan tango bu engeli Nasıl Gerçekten de e, tutkulu bir sahne dediğimiz zaman bizlerde Türk filmlerinde, dizilerinde ve dünyada da birçok filmde ve e, dizide bunu görebiliyoruz. Hemen bir tango sahnesi e, ve bir arkadaşı bandoneon eşliğinde tango olması gerekmeyen bile ama bandoneon dolayısıyla tangoyu çağrıştıran bir müzik eşliğinde böyle bir sahne ve dans sahnesi canlandırılarak bütün tutkunun orada verildiğini düşünen bir anlayış var maalesef ve tam da bunu sormuşlar. Tango bu engeli nasıl aşacak diye. Juan Luis Moserini'ye. Arjantin'de televizyon açtığınızda artık gerçek tangoyu göremiyorsunuz diyor Moserini. Ona Shakira'nın bir şarkısına afili bir tango ile başladığını hatırlatıyorum. Pop müzik tango'yu alır, melodilerini ritimlerini kullanır. Onun yaptığı şey fotokopi olmanın ötesine. Geçemez diyor Mosalini. Arjantin'de çiftlerin gidip dans ettikleri milonga gecelerinin düzenlendiği tango kulüplerinin sayısında da düşüş olduğunu söylüyor. Eskiden tüm tango kulüplerinin yer aldığı ünlü Corrientes bulvarı ise artık turistlere hizmet veren pahalı kulüplerle dolmuş. Her şeye rağmen tangoyu gerçekten seven, yaşayan insanlar hala var diyerek tesellisini de ifade etmiş Mosalini. Yazının devamı Mosalini'nin pop müzik ve tango üzerine yorumlarını içeriyor. Ancak e, şu kısmını çok çarpıcı bulduğum için sizinle de paylaşmak isterim. E, tango'nun bu popüler müzik istilası içinde geleceği ne olacak sevgili Mosalini? diye soruyorlar. E, ellerini iki yana açıyor. Gerçekten bilmiyorum. Pop müziğin kullandığı tango veya elektronik tango bugün parlıyorsa yarın sönecek. Onlar tangoya bir şey katmıyorlar. Ancak işte tango bu. Her zorluğu kendini dönüştürerek aşar. İnişli çıkışlı bir hayatı vardır. Bugün düşer yarın kalkar. Mutlaka kendisine bir yol bulacaktır Diyor. Üstad Mosalini Her zorluğu kendini dönüştürerek Aşar. Özellikle Koronavirüs e, Dolayısıyla da Olduğumuz bu günlerde Bu cümlenin altı çizilesi bir cümle Olduğunu düşündüğüm için sizle de Paylaşmak istedim. Tango için Söylenmiş ama aslında hepimiz için geçerli. Her zorluğu Kendini dönüştürerek Aşanlardan Olmamız gerekiyor bizim de Şimdi yine Aynı üçlüden bu kez bir Gustavo Beytelman bestesini dinliyoruz. Travesia Travesia'yı dinledik. Bir Gustavo Beytelman bestisiydi. Mosalini, Beytelman ve Karatini üçlüsünün 1987 yılında yaptıkları Imahenes adlı albümde yer alıyordu bu parça. Mosalini bugün hala yaşayan Dünyanın en önemli bandoneon virtüözlerinden bir tanesi hala e, Fransa'da yaşıyor ve yıllardır da Fransa'da Jean Vige konservatuarında bandoneon dersleri vermeye devam ediyor. Buradan birçok bandoneoncu e, yetiştirdi. Şimdi biraz e, bayrağı oğlu e, devralmış durumda. Oğlu aynı şekilde konservatuarda e, Ders vermeye devam ediyor. Burası yine bandoneon öğretilen Avrupa'daki nadir yerlerden bir tanesi. Dediğimiz gibi bir tanesi Rotterdam'daki konservatuarda ki burada bütün branşlarda 4 yıl boyunca eğitim alabiliyorsunuz ama e, Moserini'nin ders verdiği konservatuar da sadece bandoneon çalgısı. Bir konservatuar çalgısı olarak yine eğitim alabildiğiniz e, yerlerden bir tanesi olmuş durumda. Gustavo Beytelman Juanos da kadim dostu. O da 1945 yılında Arjantin doğumlu. Aslında e, piyanist besteci ve aranjör e, ve yıllarca da Arjantin'de müzisyenlik yaptıktan sonra 1976 yılında yine e, aynı şekilde o 76 darbesiyle tıpkı Mussolini gibi Paris'e iltica eden müzisyenlerden. Burada ta, e, piyanist olarak tango piyanisti olarak yer aldığı Astor Piazzolla'nın Nuevo Kinteti ile birlikte Avrupa turnesine katılır Beytelman ve sürgündeki diğer Arjantinli arkadaşları ile birlikte kurdukları grupta piyanist, besteci ve aranjör olarak yer almasının dışında birçok televizyon ve sinema müzikleri de besteledi. Çok çeşitli ülkelerden besteci ve öğretmen olarak davetler aldığı ve 1996 yılında Osvaldo Pugliese'nin vefatından sonra boşalan Rotterdam'daki o tango bölümünün sanat direktörlüğüne getirildi ee, ve aşağı yukarı 25 senedir de Kodars'taki tango bölümünün e, sanat direktörlüğünü, sanat yönetmenliğini Gustavo Beytelman yapıyor. Hemen bir Beytelman bestesiyle daha devam edelim. Ray Sestos'u dinleyeceğiz şimdi. Yine aynı üçlünün bu sefer 1990 yılındaki Violento albümünden geliyor. Mussolini, Beytelman, Karatini üçlüsünden 1990 yılında yaptıkları Violento albümünden Reyes Dos dinledik. Bir Gustavo Beytelman bestisiydi. ...Gustavo Beytelmen Kodars'taki Tango Departmanı'nın sanat direktörlüğünü yapıyordu. Osvaldo Pugliese'den e, onun vefatından sonra devraldığı bu görevi 25 yıldır devam ettiriyor. Allah uzun ömürler versin ve buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi ona da iletmiş olalım. Umarım bir şekilde sesimizi duyuyordur. E, çünkü dünyanın en çeker, en tatlı insanlarından bir tanesi. E, ne şanslıyım ki onunla tanışma şansım hatta birlikte çalışma şansım oldu. O darste, e, okuduğum dönemde o da geliyordu. Ayda bir sefer, bir hafta kadar gelip orada dersler veriyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde de verdiği dersleri aynı şekilde masterclasslar, workshoplar şeklinde yürütüyor. İlk tabii sınıfa girdiğinde her zaman böyle bir pozitif enerjisi, bütün o tecrübesine, birikimine rağmen çok tatlı, sempatik yapısıyla her zaman bir sıcak hava getirir. Ve Gustavo Beytelman'la tanışıyorsunuz. Astor Piazzola ile çalışmış yıllardır... Avrupa'nın tango e, müziğinde çok öncülük etmiş ve sürekli üreten, yazan, e, bestecilik tarafı da çok kuvvetli olan bir piyanist, bir duayenle tanışıyorsunuz. Tabii biraz çekiniyorsunuz ama dünyanın en sempatik, en şirin e, insanlarından bir tanesi. Hatta beyaz saçı ve beyaz sakalıyla, de böyle göbeğiyle ben ona hep şirin baba derdim. E, ve o da her zamanki sıcakkanlılığıyla e, bizi karşılardı ki... Hiçbir zaman benim adımı tabii doğru söyleyemedi. O da benim için çok tatlı başka türlü bir anekdottur. Her zaman yani bu beş harfi... ...bir bin bir çeşit kombinasyonla... ...farklı şekillerde telaffuz etti ama... ...hiçbir sefer e, iki kere de... ...tekrar etmedi telaffuz ettiğini. E, nasıl olduysa bir şekilde... ...o Ç harfi herhalde... E, ...CH harfleriyle kombinasyon... E, ...haline giriyordu muhtemelen. O Ç harfi yani duruma göre Fransız... ...aksanı ile şey oluyordu. E, zaman zaman İngilizceye... ...kaçıyordu, Ç oluyordu ama bu sefer... ...heceler yer değişiyordu. O Çurat dediği oldu... Or, or çat dediği olduğu her seferinde başka bir şey söyledi. Hatta artık bir gün hani olur da ismimi doğru söylerse böyle alınacaktım yani neredeyse. Hani keşke bazı şeyler böyle kırık dökük gider de düzeldiği zaman büyüsü bozulur gibi hissedersiniz ya. Sanki öyle olacak gibiydi. Hala kulağımda onun sesiyle böyle ismimin lunfardo gibi hecelerinin yer değiştirerek telaffuz edilişi kulamdadır. Buradan çok sevgilerimizi, selamlarımızı tekrar iletelim. Ona ilk sorduğum sorulardan bir tanesi, peki tango nedir? olmuştu. Yani tangoyu tango yapan müzikal şeyler nedir? Bir müziği tango yapan şey nedir? diye sormak olmuştu. O da bunun cevabını ben hala bulamadım yıllardır. Eğer siz bulursanız, siz bana öğretin diye. Çok esprili bir cevap vermişti ve ondan sonra piyanonun başına geçip bir şeyler anlattı ki hakikaten benim her zaman vurguladığım, anlatmaya çalıştığım o şeyin ne kadar gerçek olduğunu bayağı göstererek bize tekrar tekrar kanıtlamış oldu. O da şudur ki gerçekten bir tango müzisyeniyseniz çaldığın şey ne olursa olsun tango olabiliyor. Yani tango çalmak için... Gerçekten tango müzisyeni olmak lazım, tangonun ruhunu ve kendi içindeki müzikal dinamikleri biliyor olmak lazım. O zaman seslendirdiğiniz şey ne olursa olsun tangoyu içinde bulabiliyorsunuz ki bunun içerisinde hep biz dört zamanlı deriz tangoya. Yani 7-8'lik, 5-4'lük tangolar da dinledim, oradaki arkadaşlarımız da bestelediler yazdılar. Mustafa'nın da çok modern besteleri var. Klasik müzik çizgisinde, modern müzik çizgisinde olan besteleri var ama içerisinde tangoyu duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla tangoyu tango yapan şudur budur demek gerçekten çok zor. Ama e, bir tangocunun elinde, tango müzisyeninin elinde herhangi bir müzikte tango olabiliyor. O yüzden yine daha önce de söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum ki evet tango bir hafif müziktir ama hafife alınacak bir müzik değildir. İşte bütün e, idealleri bunu anlatmak ve bunu öğretmek üzerine kurulmuş olan Kodarts'tan çıkan bir albümle Kodars'ın orkestrasıyla sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Después del Ibarra y en el Rosal de mi Amor, de marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor. Y buscando la más pura, la de más rica, Las ciegas con tu hermosura Para después engañarla con tu amor Ten cuidado, mariposa De tus mentidos amores No te cieguen los fulgores De alguna falsa pasión ¿Por Es toda tu transición toda tu maldad. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.